Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sevdiklerinizden Allah yolunda harcamadıkça, iyiliğe asla ulaşamazsınız. Ne harcarsanız harcayın, kuşkusuz Allah onu çok iyi bilendir. Tevrat indirilmeden önce bütün yiyecekler, Yakub'un kendine haram kılmış oldukları dışında, İsrailoğullarına helaldi. De ki, eğer doğru sözlüyseniz, haydi Tevrat'ı getirin ve onu okuyun. Artık bundan sonra kim Allah hakkında yalan uyduracak olursa, işte onlar zalim olanlardır. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse Allah'ı birleyici olarak İbrahim'in dinine uyun. Çünkü o, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak, insanlar için ilk kurulmuş olan ev, Mekke'deki Kabe'dir. Orada açık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse, güvenlik içinde olur. Oraya gitmeye gücü yetenlerin, o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Bununla birlikte, Kim de inkar ederse bilsin ki Allah alemlere karşı ganidir. De ki, ey kitap ehli, Allah yapmakta olduklarınıza tanıkken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, Allah'ın yolunun gerçek olduğuna tanık olduğunuz halde niçin onu eğri göstermeyi isteyerek, İnananları ondan uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Ey inananlar! Kendilerine kitap verilmiş olanlardan bir gruba uyacak olursanız, onlar inandıktan sonra sizi dininizden döndürüp yeniden inkarcı yaparlar. Allah'ın ayetleri size okunup dururken, Ve içinizde de O'nun elçisi bulunurken nasıl inkârcı olursunuz? Kim Allah'a sımsıkı sarılırsa, hiç kuşkusuz O doğru yola ulaştırılmıştır. Ey inananlar! Allah'tan gerektiği şekilde korkun ve ancak kendinizi O'na teslim etmiş olarak ölüm Hepiniz Allah'ın ipine topluca sarılın parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız da o kalplerinizi birbirine ısındırmış ve onun nimeti sayesinde kardeşler oğlu vermiştiniz. Yine siz bir çukurun kenarındaydınız da sizi oradan o kurtarmıştı. İşte Allah doğru yolu bulmanız için size ayetlerini böylece açıklamaktadır. İçinizden hayra çağıran, iyilik yapılmasını söyleyen ve kötülüğü engelleyen bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Gerçekten o gün kimi yüzler ağaracak, kimi yüzler kararacaktır. Yüzleri kararacak olanlara şöyle denilecektir. İnandıktan sonra inkar ettiniz? Öyleyse inkar etmenize karşılık tadın azabı. Yüzleri ağaracak olanlar ise Allah'ın sevgisi içinde olacaklar ve orada sürekli olarak kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Çünkü Allah alemlere zulmetmek istemez. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülecektir. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış olan en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü iyilik yapılmasını söyler, kötülüğü engeller ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli de inanmış olsaydı, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Gerçi işlerinden inananlar da vardır ama onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Onlar size incitme dışında hiçbir zarar veremezler. Zaten sizinle savaşacak olsalar, arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Onlar, Allah'ın bağı ve insanların bağıyla himaye altına alınanlar dışında, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, aşağılanmaya maruz bırakılmışlardır. Nitekim onlar, geçmişte de Allah'ın hışmını uğramışlar ve yoksulluğa maruz kalmışlardır. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar, haksız yere peygamberleri öldürüyorlar ve Allah'a karşı gelerek sınırı aşıyorlardı. Ama onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece vakitlerinde secde ederek Allah'ın ayetlerini okuyup duran bir topluluk vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanır, iyilik yapılmasını söyler, Ve kötülüğe engel olur ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyi olanlardır. Onlar ne iyilik yaparlarsa karşılığını mutlaka göreceklerdir. Çünkü Allah sakınanları çok iyi bilendir. İnkar edenlere gelince kuşkusuz onların malları da çocukları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir yarar sağlamayacaktır İşte onlar cehennem halkı olacaklar ve orada sürekli olarak kalacaklardır onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu kendilerine zulmeden bir toplumun ekinlerini vuran ve onları yok eden soğuk bir rüzgarın durumu gibidir Allah onlara zulmetmedi Ama onlar kendilerine zulmediyorlar. Ey inananlar! Kendi dışınızdakilerden sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar sizi bozmak için ellerinden geleni yaparlar. Sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Kin ve düşmanlıkları ağızlarından dökülen sözlerden belli olur. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünüp anlıyorsanız, Ayetlerimizi size böylece açıklamış bulunuyoruz. İşte siz, sizi sevmedikleri halde onları seven ve kitabın tümüne inanan kimselersiniz. Onlar sizinle karşılaştıklarında inandık derler. Kendi başlarına kaldıklarındaysa, size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. De ki, o halde kin ve öfkelerinizden dolayı kahrolup ölün. Çünkü Allah kalplerde olanı çok iyi bilendir. Size bir iyilik dokunsa bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse bundan sevinirler. Eğer sabreder ve Allah'tan korkarsanız, onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Çünkü Allah onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatandır. Hani sen, İnananları savaş için duracakları yerleri yerleştirmek üzere evinden çıkmıştın. Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. O zaman sizden iki grup, Allah yardımcıları olmasına rağmen yine de geri çekilmeyi düşünmüştü. İnananlar yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Andolsun ki Allah güçsüz olduğunuz halde size Bedir'de yardım etmişti. O halde Allah'tan korkun ki belki şükredersiniz. Hani sen o zaman inananlara Rabbinizin indirilmiş olan üç bin melekle yardım etmesi size yetmez mi diyordun. Eğer siz sabredecek ve Allah'tan korkacak olursanız düşmanlarınız da ansızın size saldıracak olurlarsa Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle yardım edecektir. Allah bunu sırf sizin için bir müjde olması, böylece kalplerinizin yatışması için yapmıştır. Çünkü yardım sadece çok güçlü, çok bilge olan Allah katındandır. Yine Allah bu yardımı inkar edenlerden bir bölümünü yok etmek ya da onları umutsuz olarak dönüp gitsinler diye bozguna uğratmak için yapmıştır. Allah'ın onların tevbelerini kabul etmesi veya onlara azap etmesi seni ilgilendiren bir iş değildir. Çünkü onlar zalim olan kimselerdir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bu yüzden O dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Ancak Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. İnkar edenler için hazırlanmış olan ateşten de korkun. Allah'a ve elçiye itaat edin ki size merhamet edilsin. Rabbinizin bağışlamasına ve genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. O cennet bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayan, öfkelerini yutan ve insanları affeden takva sahipleri için hazırlanmıştır. Allah iyilik yapanları sever. Onlar bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı bağışlanma isterler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar Yaptıkları kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. İşte onların ödülleri, Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklara akan, içlerinde sürekli olarak kalacakları cennetlerdir. İyi işler yapanların ödülü ne güzeldir. Sizden önce de, geçmiş toplumlara nice kurallar uygulanmıştır. O halde yeryüzüne dolaşın, ve yalanlayanların başlarına neler geldiğini bir görün. İşte bu, insanlar için bir açıklama ve Allah'tan korkanlar için bir yol gösterme ve bir öğüttür. Gevşeklik göstermeyin ve üzüntüye de kapılmayın. Eğer gerçekten inananlardansanız, kuşkusuz en üstün olan sizsiniz. Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız, bilin ki o toplulukta Bedir'de o yaranın benzerini almıştır. Bunlar, inananları tanımak, içinizden tanıklar edinmek için insanlar arasında dolaştırıp durduğumuz günlerdir. Allah zulmedenleri sevmez. Ve bir de Allah, inananları arındırmak ve inkar edenleri ise yok etmek için böyle yapmaktadır. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri ortaya çıkarmadan ve sabredenleri belirlemeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu temenni ediyordunuz. İşte şimdi onu bizzat kendi gözlerinizle gördünüz. Muhammed ancak bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o ölecek veya öldürülecek olursa, topuklarınız üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geri dönecek olursa, o Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah, şükredenleri ödüllendirecektir. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye ölmek yoktur. O, vadesiyle yazılmış bir yazıdır. Kim dünya nimetini isterse, ondan kendisine veririz. Kim de ahiret nimetini isterse, ona da ondan veririz. Hiç kuşkusuz biz, şükredenleri ödüllendireceğiz. Kendileriyle birlikte birçok Allah erinin savaşmış olduğu nice peygamberler gelip geçmiştir. Onlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik göstermemişler, yılmamışlar ve boyun eğmemişlerdir. Allah sabredenleri sever. Karşılaşmış oldukları bu güçlükler karşısında, onların duası şöyle olmuştur. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sağlam kıl ve inkarcı topluma karşı, Bize yardım et. Bunun üzerine Allah onlara hem dünya nimetini hem de ahiret nimetinin en güzelini vermiştir. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Ey inananlar! Eğer inkâr edenlere uyacak olursanız onlar sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler böylece siz de kaybedenlerden olursunuz. Sizin koruyucunuz Allah'tır. O yardım edenlerin en iyisidir. Biz Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaları yüzünden inkar edenlerin kalplerine yakında korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zulmedenlerin varacağı yer ne kötüdür. Andolsun ki siz Onun izniyle onları öldürürken, Allah size verdiği sözü yerine getirmiştir. Ama Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra gevşemiş, emre itaat konusunda birbirinizle tartışmış ve emre isyan etmiştiniz. Sizden kiminiz dünyayı, kiminiz de ahireti istiyordu. Bunun üzerine Allah, denemek için sizi onların karşısında yenilgiye uğratmıştı. Ama o sonunda yine de sizi bağışlamıştı. Çünkü Allah, inananlara karşı çok lütuf sahibidir. Hani siz, elçi sizi arkanızdan çağırırken, hiç kimseye bakmadan savaş alanından uzaklaşıyordunuz? Bu nedenle Allah, kaybettiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmemeniz için, size keder üstüne keder vermiştir. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdar olandır. Sonra o üzüntünün ardından, Allah üzerinize bir güven, bir uyku hali indirmişti de, içinizden bir topluluğu bürümüştü. Canlarının derdine düşmüş olan diğer bir kısmınız ise, Allah hakkında gerçekle ilgisi olmayan cahiliye zanlı gibi bir zanda bulunuyorlar ve, ''Bu konuda bizim karar verme yetkimiz var mıydı?'' diyorlardı. ''De ki, bütün karar verme yetkisi Allah'a aittir.'' ''Onlar sana açıklayamadıkları şeyleri işlerinde gizliyorlar ve ''Eğer karar verme yetkimiz olsaydı, burada öldürülmezdik.'' diyorlardı. ''De ki, eğer evlerinizde olsaydınız bile, haklarında ölüm yazılmış olanlar, yine de öldürülecekleri yerlere varırlardı. Bu, Allah'ın içinizdekileri sınaması ve kalplerinizdeki kuşkuyu gidermesi içindir. Çünkü Allah, kalplerde olanı çok iyi bilendir. İki ordunun karşılaştığı gün, içinizden sizi terk edip uzaklaşanlara gelince, işlemiş oldukları bazı hatalardan dolayı şeytan, onların ayaklarını kaydırmıştı. Ama Allah onları yine de bağışlamıştır. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok yumuşak davranandır. Ey inananlar! Yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri için eğer yanımızda olsalardı ölmezlerdi veya öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın. Çünkü Allah onların bu sözlerini kalplerinde derin bir üzüntü kaynağı kılacaktır. Yaşatan da öldüren de Allah'tır. Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, bilin ki Allah'ın bağışlaması ve sevgisi, onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Siz ölseniz de, öldürülseniz de, hiç kuşkusuz, Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Sen, Allah'ın bahşettiği rahmet sayesinde, onlara yumuşak davranmıştın. Eğer kaba katı yürekli olsaydın, hiç kuşkusuz çevrenden dağılıp giderlerdi. Öyleyse onları affet ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. İş konusunda onlara danış. Bir işi yapmaya karar verince de, Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendine güvenip dayananları sever. Eğer Allah size yardım edecek olursa artık sizi hiç kimse yenemez. Ama sizi terk edecek olursa ondan başka size kim yardım edebilir? O halde inananlar Allah'a güvenip dayanmalıdırlar. Bir peygamberin emanete hiyanet etmesi düşünülemez. Kim emanete hiyanet edecek olursa, kıyamet günü hiyanet ettiğinin günahıyla gelecektir. Sonra herkese kazanmış olduklarının karşılığı, haksızlığa uğratılmaksızın tam olarak verilecektir. Allah'ın rızasına uyan kimse, hiç Allah'ın hışmına uğrayan kimse gibi olur mu? Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü varılacak yerdir. Onlar Allah katında derecelere ayrılacaklardır. Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi görendir. Andolsun ki Allah, içlerinden onlara kendi ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve bilgeliği öğreten bir elçi göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce açık bir sapıklık içinde bulunuyorlardı. Başınıza bir bela gelince mi, bu nereden başımıza geldi diyorsunuz? Oysa siz Bedir'de düşmanınızı bu belanın iki katına uğratmıştınız. De ki, bu bela kendinizden dolayıdır. Gerçekten Allah her şeye gücü yetendir. İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelmiş olanlar, Allah'ın inananları ve ikiyüzlülere ayırması için onun izniyle gerçekleşmiştir. Onlara gelin, Allah yolunda savaşın ya da savunmada bulunun denildiğinde, onlar savaşmayı bilseydik sizin peşinizden gelirdik diye karşılık vermişlerdi. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah onların içlerinde gizlediklerini en iyi bilendir. Evlerinde oturup da kardeşleri hakkında, bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere de ki, eğer doğru sözlüyseniz ölümü kendinizden uzaklaştırın. Allah yolunda öldürülmüş olanları sakın ölüler sanmayın. Hayır. Onlar Rableri katında diridirler. Öyle ki Allah'ın lütfundan kendilerine verdikleriyle sevinerek rızıklanırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de bir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Ve yine onlar Allah'ın nimetini, lütfunu, ve Allah'ın inananların mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Aldıkları yaraya rağmen, yine de Allah'ın ve elçisinin çağrısına koşanlara gelince, işte bunlardan iyilik yapanlar ve Allah'tan korkanlar için çok büyük bir mükafat vardır. Bir kısım insanların inananlara, Düşmanlarınız olan insanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun, dediklerinde bu onların imanını artırmış ve şöyle demişlerdi. Allah bize yeter, o ne güzel koruyucudur. Bu yüzden onlar kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan Allah'ın nimeti ve lütfuyla geri dönmüşlerdi. Çünkü onlar Allah'ın hoşnutluğunu elde etmeye çalışmışlardı. Gerçekten de Allah çok büyük lütuf sahibidir. İşte dostlarıyla sizi korkutan şeytandan başkası değildir. O halde inananlardansanız onlardan değil benden korkun. İnkarda yarışanlar seni üzmesin. Çünkü onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermek istememektedir. Bu yüzden onlar için büyük bir azap vardır. İman karşılığında inkarı satın alanlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. İnkar edenler onlara süre vermemizin kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Çünkü biz onlara ancak günahlarını artırmaları için fırsat veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Allah, inananları şu içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. O, sonunda pis olanı temiz olandan ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Ancak Allah elçilerinden dilediğini seçer. Öyleyse Allah'a ve elçilerine inanın. Eğer siz inanır ve Allah'tan korkarsanız, sizin için büyük bir mükafat vardır. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler, sakın bu tutumlarının kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, bu kendileri için kötüdür. Çünkü cimrilik ettikleri şeyler, Kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah, yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. Andolsun ki Allah yoksul bizse zenginiz diyenlerin sözünü elbette Allah işitmiştir. Biz onların bu söylediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürdüklerini yazacağız. Ve kıyamet günü çok yakıcı olan azabı tadın. Bu, sizin ellerinizle sunmuş olduğunuzun karşılığıdır diyeceğiz. Allah kullarına karşı zulmetici değildir. Ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir elçiye inanmamamız konusunda Allah bizden söz almıştı diyenlere de ki, Size benden önce de elçiler açık delilleri, Ve dediğiniz şeyi getirmişlerdi. Doğru sözlüyseniz, onları niçin öldürdünüz? Eğer onlar seni yalanladılarsa, iyi bil ki senden önce açık delilleri, hikmetli sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmiş olan elçileri de yalanlamışlardı. Herkes ölümü tadacaktır. Kıyamet günü size yaptıklarınızın karşılıkları tam olarak verilecektir. Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulacak olursa kuşkusuz o kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı geçici ve aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Andolsun ki siz mallarınızla ve canlarınızla sınanacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve Allah'a ortak koşanlardan incitici sözler de işiteceksiniz. Bununla birlikte sabreder ve Allah'tan korkarsanız, bilin ki bu size gereken en iyi davranışlardandır. Bir zaman Allah kendilerine kitap verilmiş olanlardan, onu insanlara kesinlikle açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Onlar ise bunu arkalarına atmışlar, ve onu az bir değer karşılığında satmışlardı. Yaptıkları alışveriş ne kötüdür. Yaptıklarına sevinenlerin ve yapmadıklarıyla da övülmekten hoşlananların, azaptan kurtulacaklarını sanma. Çünkü onlar için can yakıcı bir azap vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, akıl sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzere yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler ve şöyle derler. Ey Rabbimiz! Sen bütün bunları boş yere yaratmadın. Seni tesbih ve tenzih ederiz. O halde bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan, onu elbette perişan etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları da yoktur. Ey Rabbimiz! Biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçi işittik ve hemen inandık. Ey Rabbimiz, o halde sen bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı da iyilerle birlikte al. Ey Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini bize ver ve kıyamet günü bizi rezil etme. Çünkü sen, Verdiğin sözden caymazsın. Bunun üzerine Rableri onlara şöyle karşılık verir. Ben, sizden erkek ya da kadın kim olursa olsun, iş yapanın işini boşa çıkarmayacağım. Çünkü hepiniz birbirinden gelmedir. Hicret edenlere, yurtlarından çıkarılanlara, yolumda ezaya uğratılanlara, savaşanlara ve öldürülenlere gelince... Elbette ben katımdan bir karşılık olarak onların günahlarını örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Karşılığın en güzeli Allah katındadır. İnkar edenlerin öyle diyar diyar gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Bu çok az bir yararlanmadır. Ama sonunda varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir yerdir. Rablerinden korkanlara gelince, onlar için Allah katından bir bağış olarak, altlarından ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları cennetler vardır. Allah katındaki şeyler, iyi kişiler için daha hayırlıdır. Kitap ehlinden öyleleri vardır ki, Allah'a size indirilene, ve kendilerine indirilene, Allah'a boyun eğerek inanırlar. Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında satmazlar. İşte onlar, mükafatları Rableri katında olanlardır. Kuşkusuz Allah, hesabı çok çabuk görendir. Ey inananlar! Sabredin, sabırda birbirinizle yarışın, direnin ve Allah'tan korkun ki, Kurtuluşa Eresiniz. Nisa Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey insanlar! Sizi tek bir kişiden yaratan, eşini de ondan var eden, Ve bu ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun. Adını vererek birbirinizden haklarınızı istediğiniz Allah'ın ve akrabalık bağlarının bilincinde olun. Çünkü Allah sizi çok iyi gözetleyendir. Yetimlere mallarını verin. Kötü malı iyi olanla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu çok büyük bir günahtır. Eğer yetim kızlarla evlendiğinizde adaletli davranamamaktan korkarsanız, hoşunuza giden diğer kadınlardan ikiye, 3'e ve dörde kadar evlenin. Eğer onların arasında da adaletli davranamamaktan korkarsanız, biriyle veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. Çünkü bu, haksızlık etmemeniz için daha uygundur. Kadınlara mehirlerini isteyerek verin. Ancak o mehrin bir bölümünü kendi istekleriyle size bağışlayacak olurlarsa, o takdirde onu da afiyetle yiyin. Allah'ın sizin yönetiminize emanet ettiği malları, aklı zayıf olanlara vermeyin. Ancak bu mallardan onların geçimlerini, ve giyimlerini sağlayın ve onlara karşı daima güzel söz söyleyin yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar deneyin eğer onlarda olgunluk görecek olursanız mallarını kendilerine verin ancak büyüyecekler de mallarına sahip olacaklar diye onları israf ederek tezelden elden yemeyin kim zenginse iffetli davransın Kim de yoksulsa örfe uygun olarak yesin. Onlara mallarını teslim edeceğiniz zaman onlar adına tanık bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeterlidir. Ana babanın ve yakınların bıraktıkları mirasta erkeklerin payı vardır. Ana babanın ve yakınların bıraktıkları mirasta kadınların da payı vardır. Bunlar az olsun çok olsun belirli paydır. Miras bölüşülürken, mirastan payı olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar da hazır bulunacak olurlarsa, bir şeyler vererek onları da bundan rızıklandırın ve kendilerine güzel söz söyleyin. Mirasçılar, kendileri arkalarında güçsüz çocuklar bıraksalardı, onların gelecekleri konusunda endişe duyarlardı. Öyleyse onlar, başkalarının çocukları için de aynı endişeyi taşısınlar. Allah'tan korksunlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, karınlarına ancak ateş yemiş olurlar. Çünkü onlar alev alev yanan bir ateşe gireceklerdir. Allah çocuklarınız konusunda erkeğe iki dişinin payı kadar miras verilmesini emreder. Eğer çocuklar 2'den fazla kadın iseler, ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer mirasçı tek kız ise, mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı mirastan, ana babasından her birinin altıda bir payı vardır. Eğer ölenin çocuğu bulunmayıp da, mirasçı olarak ana ve babası kalmışsa, bu takdirde anasının payı üçte birdir. Ölenin kardeşleri varsa, Anasının payı altıda birdir. Bu paylar ölenin yapacağı vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcunun ödenmesinden sonradır. Siz babalarınızdan ve çocuklarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduklarını bilmezsiniz. Bunlar Allah tarafından belirlenmiş paylardır. Kuşkusuz Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Eğer çocukları yoksa hanımlarınızın bıraktıkları mirasın yarısı sizindir Çocukları varsa onların bıraktıkları mirasın 4'te biri sizindir bu paylar yapacakları vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcunun ödenmesinden sonradır Eğer sizin çocuğunuz yoksa bıraktığınız mirasın 4'te biri hanımlarınızındır Çocuğunuz varsa bıraktığınız mirasın 8'de biri onlarındır Bu paylar, yapacağınız vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcun ödenmesinden sonradır. Eğer mirası aranan erkek veya kadın, çocuğu ve babası olmayan bir kimse olur ve onun ana bir bir tane erkek veya kız kardeşi bulunursa, bunlardan her birinin payı 6’da birdir. Eğer ana bir erkek ve kız kardeşlerin sayısı birden fazlaysa, onlar üçte birde ortaktırlar. Bu paylar zarar verici olmaksızın yapılacak vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcun ödenmesinden sonradır. Bunlar Allah tarafından bir emirdir. Allah çok iyi bilen, çok yumuşak davranandır. İşte bunlar Allah'ın koymuş olduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, o onu altlarından ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları cennetlere koyar. İşte bu, çok büyük kurtuluştur. Buna karşılık, kim de Allah'a ve elçisine isyan eder ve Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu sürekli olarak kalacağı ateşe sokar. Onun için orada alçaltıcı bir azap vardır. Kadınlarınızdan fuhuş suçu işleyenlere gelince, Onların suçunu tespit için içinizden 4 tanık isteyin. Eğer onlar tanıklık ederlerse, o takdirde onları ölüm gelinceye veya Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tutun. İçinizden bu çirkin fiili işleyen o iki kişiyi sözle kınayın. Bununla birlikte tevbe edip de durumlarını düzeltecek olurlarsa artık üzerlerine gitmeyin. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden, çok merhametli olandır. Allah'ın kabul edeceği tevbe, bilmeden günah işleyenlerin ve ardından da gecikmeden tevbe edenlerin tevbesidir. İşte bunlar, Allah'ın tevbelerini kabul edeceği kimselerdir. Allah çok iyi bilen, çok bilge olandır. Yoksa kabul edilecek olan tevbe, kötülükleri işleyen ve kendilerine ölüm anı gelip çattığı sırada da şimdi tevbe ettim diyenlerle inkârcı olarak ölenlerin tevbesi değildir. Çünkü bunlar kendileri için can yakıcı bir azap hazırlamış olduğumuz kimselerdir. Ey inananlar! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Açık bir fuş işlemedikçe, Onlara vermiş olduğunuzun bir bölümünü geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız, bilin ki Allah, hoşlanmadığınız bir şeyde birçok hayır yaratmış olabilir. Eğer bir eşi boşayıp, yerine başka bir eş almak isterseniz, onlardan ilkine yükler dolusun mehir vermiş olsanız bile, ondan hiçbir şeyi geri almayın. Siz iftira ederek ve böylece açık bir günah işleyerek mi verdiğinizi geri alacaksınız? Birbirinizle kaynaşıp baş başa kalmışken ve onlar da sizden kesin bir söz almışlarken verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz? Babalarınızın evlendikleri kadınlarla evlenmeyin. Ancak daha önce geçen geçmiştir. Çünkü bu Pek çirkin, pek iğrenç bir şeydi. Ne kötü bir adetti. Size analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşinizin kızları, kız kardeşinizin kızları, sizi emziren süt analarınız, süt kardeşleriniz, eşlerinizin anneleri, Gerdeğe girdiğiniz karılarınızdan olup da evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, ki eğer onlarla gerdeğe girmemişseniz, kızlarıyla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Öz oğullarınızın eşleriyle evlenmeniz ve iki kız kardeşi aynı nikah altında bulundurmanız haram kılınmıştır. Ancak daha önce geçen geçmiştir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.